ve bütün Müslümanlara diye cevap verdi. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz. İnsanların Peygamberlerden öğrene geldikleri sözlerden biri de utanmadıktan sonra dilediğini yap sözüdür. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Mümin bir delikten iki defa sokulmaz.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 Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. Hiçbiriniz kendisi için istediğini, mümin kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmanına teslim etmez. Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslüman'ı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslüman'ın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Birbirinize buz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslümana üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helal olmaz. Hiç şüphe yok ki. Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Mümin kardeşinle münakaşa etme. Onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma. Ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek, gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetiğimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle, ''Yan yanayız.'' buyurmuştur. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar ''Nelerdir ya Resulallah?'' dediler. Bunun üzerine Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, sussuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.'' Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun. Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki ben Allah Teala komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri nafile oruç tutup gecelerini nafile, ibadetle geçiren kimse gibidir. Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. Müminin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır. Onun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe, nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darla musibete uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. Bizi aldatan bizden değildir. Söz taşıyanlar cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe cennete giremezler. İşçiye ücretini, anlının teri kurumadan veririz. Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin.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 Muhakkak ki sen affedicisin, affı seversin, beni de affet.